seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın. Merhaba, nasılsınız? Günaydın merhaba. Hmm, gayet iyi. Çalkantılı bir dünyanın içinde dalgalan. <gülüyor> Çalkantılı dünya. Evet, yalnız değiliz en azından. Evet, dört bir taraftan çok hareketli haberleri yorumlayıp da vermeye ve yorumlamaya da çalışıyoruz. Yani, evet. evet. Nedir şimdi bugün neyi konuşalım? Bugün işte bu çok enteresan bir araştırma vardı. Onun üzerine de geçen yazımda tarafta evet. yazdım. Sadece değindim diye aslında. Çok kapsamlı bir araştırma çünkü. Pew Research Center'ın yani Pew şeydeki dünyadaki araştırma Diyelim hani e, Merkezlerinin en önemlilerinden bir tanesi Ee, ve çok da kapsamlı bir araştırma yapmış özellikle dini e, baskılar üzerine e, yoğunlaşan din üzerine yoğunlaşan din araştırmaları üzerine yoğunlaşan bir e, ayrı e, birimi de var e, Pew'un e, ve e, aslında 11 Eylül'den beri sürekli dinle ilgili konuşuyoruz e, Türkiye'de de bunun etkilerini çok görüyoruz işte e, İslam ve demokrasi beraberliği mümkün mü i̇şte, bu a, dünya akademisinde akade e, herhalde en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi yapılan yatırımların haddi hesabı yok e, fakat bir yandan da bakıyoruz ki e, bu e, dünya genelinde yani sadece işte e, bizim olduğumuz coğrafyada da değil e, dünyanın dört tarafında bu e, din Baskısı e, ve din e, temelli çatışmalar artıyor ve bundan tek bir din de e, özellikle etkilenmiyor. Mesela özellikle işte, e, İslam baskı yapan bir din olarak ortaya çıkmıyor veya e, Hristiyanlık e, değil veyahut da başka şey diye yani Budizm'den tutun her türlü tek tanrılı dinler de olması gerekmiyor. E, o kadar çok hani örnek var ki dünyanın %76'sı dünya nüfusunun %76'sı diyoruz yani bu müthiş bir şey tabii. Neredeyse %80'i e, yoğun şekilde veya çok yoğun şekilde dini baskının olduğu ülkelerde yaşıyorlar. Bu çok afallatıcı bir rakam tabii. E, 6 e, milyara, milyara yakın insandan bahsediyoruz ve her yıl bu sayı artıyor. 6 yılda Son 6 yılı kapsayan bir araştırma bu. 6 yılda gittikçe katlanarak artan bir baskıdan bahsediyoruz. Demek ki bütün bu araştırmalar, Türkiye'de de çok konuşuldu bu işte İslam ve demokrasi konusu. Ve dünya çapında yapılan araştırmalarda İslam'dan, hadislerden vesaire, Kur'an'dan örnekler vererek bahsediyoruz. İslam'ın aslında son derece demokratik bir din olduğu veya olmadığı ile ilgili tartışmalar yapıldı. Demek hepsi boşmuş. Yani bir anlamda e, bunların hepsini neredeyse çöpe atabiliriz gibiymiş. Kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama emeklerine. Çünkü çok da güzel e, makaleler vesaire yazıldı. İnsanın en azından başka şeyler öğrenebileceği, bilgiler, tarihle ilgili mesela bilgileri öğrenebileceği. E, fakat e, son kertede biz neredeyiz? Dünya nerede? hakikaten bu bir soru işareti çünkü işte Türkiye'de de İslam ve demokrasi beraber yaşıyor yaşıyor dendi belki mezhepsel gerilimlerin eskiden hani katliamlar işte şeyler lokalize olaylar olabiliyordu ama artık yoğun şekilde yaşandığı bir ülkedeyiz ve coğrafyadayız evet Bu da dramatik bir durum tabii yani e, baktığımızda bu kadar çok e, hani son yıllara baktığımızda gene işte muhafazakar e, aydınlar gibi bir kavram ortaya çıktı. E, komik de bir aslında nitelemeydi bu bence e, son kertede çünkü bir, bir insanın hani aydınlığı veyahut da e, işte entelektüelliği her neyse e, muhafazakar veya değil diye tanımlanamaz aslında. Ee, insanın hani neyse odur ee, kendi kişisel özelliklerinin e, buna düşürdüğü veya, veya kattığı bir artı değer veya eksiltmesi bir söz konusu olamaz ki yani o zaman şimdiye kadar gelmiş gitmiş bütün filozofları e, ta, ta, tamamen e, kendi işte özel hayatlarına göre tercihlerine göre vesaire e, aynı zamanda ele almamız gerekiyor yani hani e, Bu, bu da, bir tanesi bir, evet, bir tanesi bir daha ayakta kalmaz bu kriterlere bakıldığı zaman. <gülüyor> evet, Çünkü ya, insan işte zaten kime? Evet, yani. evet, kime ne yani? <gülüyor> evet, ama işte maalesef oradan işte biz bizim mahalle, sizin mahalle, o mahalle, bu mahalle falan filan derken aslında Türkiye'deki son çatışmalar da bunu gösterirdi herhalde. Çok saçma sapan bir düzlemde olduğumuz aslında e, asla yapılmaması gereken sınıflandırmaların içinde debelendiğimiz ortaya çıktı herhalde. İşte muhafazakar böyle düşündüler böyle düşünüyorlar işte şeyler işte muhafazakar aydın e, bunu dedi ya aslında müthiş işte bir aşağılamaymış bu yani aslında onlar da güzel düşünebilirler aslında onlar da demokrat olabilirler nasıl bir aslında e, en başta hani muhafazakar deneytelenen çevrelerin bu ayrımı belki kabul etmemesi isyan etmesi gerekiyordu İşte şey aynı yani sonuçta şeyler eee bir anlamı saklıyor, yolunu buluyor ve işte bir takım eğreti çıkılan katlar, yapılan işte böyle şeyler, eee şeyler kafamıza getirdiğimiz düzenlemeler onlar da kanuni düzenleme gibi çünkü. sonunda çatlıyor ve ortadan iki ki Türkiye ayrılıyor Türkiye'de şimdilerde olduğu gibi. Şimdi artık çünkü bir hani önemli olan de demokrat mısın, değil misin? Bir anlamda insan hakları ülkelerine inanıyor musun, değil misin? Gerisi çok da önemli değil yani kendi hayatında ne yaptın, ne yaşadın, ne oldu. sanırım en azından yavaş yavaş bu noktaya doğru ilerliyoruz. Fakat bölge genelinde baktığımızda tabii şimdi ilk defa da hani bu Cenevri 2'ydi vesaireydi derken e, Suriye konusuna e, bir baktığımızda Türkiye'nin ne kadar büyük hatalar yaptığını siyaseten bunların hiç konuşulmadığını kamuoyunda e, bir tartışma vesilesi olmadığını e, şimdi şimdi belki fark ediyoruz. Üstelik çok bu, bu maalesef e, Suriye'nin bütün ağırlığını Ee, yavaş yani Türkiye'nin daha e, bölge bölge hissettiğine insan insan örnek örnek hissettiğini düşünüyorum ama hani kamuoyunda tamamen aslında Suriye'deki savaşın nasıl bir etkisi e, Türkiye'ye de oldu bu e, herhalde daha henüz pek tartışılmıyor anlaşılmıyor maalesef e, yani işin tabi tam mülteciler boyutu var onu zaten sıklıkla konuşmaya çalışıyoruz ama hani meslepsel olarak da birçok yerde dengelerin değiştiğini on as demografik dengelerin yani tamamen aslında bölgesel olarak çeşit çeşili yerlerde oynadığını ve bunun getirdiğim işte bir sosyal yük olduğunu işte bütün bunları pek şu an hani bir gözleyenler var ama hani üzerine konuşulmuyor hala işte Suriye'de çok doğru yapılmış olduğu iddiası olduğu için devlet ...hala o noktada olduğu için ve birazcık da... E, hani ...bundan sonra durumun nasıl kurtarılacağı siyaseten bilinemediği için... E, ...sosyal problemlere hiç sıra gelmiyor. E, maalesef. Ve önümüzü de göremiyoruz. Yani bundan sonraki e, herhalde 10 yıl boyunca aslında Türkiye'nin en büyük sorunu Suriye olacak. Evet. Ee, evet yani şeyde... E... Medyanın da durumunu da ayrıca buna ilave etmek lazım. Yani büyük kaosa artık hiçbir dilin kemiği olmayan bir medyanın da dahil olduğunu ve mutlak surette tam anlamıyla militanca bir savunmaya giren bir medya kesimi olduğunu da biz onlara kanki ...medya diye de bir isim taktık... ...yani böyle de bir bölünme var... ...bu da işi kolaylaştırmıyor doğrusu... ...şimdi bu kanki medya diyoruz... ...burada bir de çok ciddi bir şekilde... Bir ...at gözlüğü takmış medyadan... ...aynı evet. zamanda bahsetmemiz lazım... ...at gözlüğü takmış mı artık hiçbir şey görmek istemeyen mi... ...veyahut da sadece kendi istediğini... ...gören mi diyelim... ...en son işte Brüksel olayında bunu yaşadık... ...başbakanın Brüksel ziyareti... ...müthiş bir zafer olarak nitelendi... İşte zaten orada işte yapılan düzenlenen e, meeting bkz'de bir ayrı hikaye tabii başlı başına. E, çünkü bir zamanlar işte Cumhuriyet mitinglerinde e, gördüğümüz e, tablonun e, değiştirilip birazcık dönüştürülüp aynı organize güç şeklinde. Çünkü Cumhuriyet mitinglerinin arkasında da hani bu soru işareti yaratan katılan insanların düşündükleri, düşünmedikleri vesairenin ötesinde müthiş bir organizasyon gücü vardı. O insanların oraya gelmesinden e, yapılmasına vesaire hani e, aynı zamanda o, oradaki ifade edilen ne olduğunun ötesinde e, birisi bunun yapılmasını istiyordu. Aynı şey Brüksel'de işte şimdi e, AKP'nin e, <gülüyor> Türkiye'deki tablonun aynısını tekrarladığını gördük. Ee, ve yani hakikaten orada da e, katılanlardan da yorumlar vardı burası Türkiye mi Ankara mı e, şey e, burası Brüksel falan filan ve maalesef sanki bu övünülecek bir şeymiş gibi e, bangır bangır bağıran otobüs tepelerinde e, liderler portresini Brüksel'de e taşıyor olmanın e, dünya medeniyetinin nasıl bir katkısı var veya <gülüyor> Türkiye'de siyasete veya Avrupa ile olan ilişkileri ben bilemiyorum aynısını işte orada bir zaten sen işte önceden bir çırtkan bağırıyor da bağırıyor böyle başbakan geliyor bilmem ne falan böyle vaziyetinde bir aslında tamamen trajikomedi bir görüntüdür bütün o mitingler sadece Erdoğan'ınki için demiyorum ama bütün hepsinde yani bir panayır böyle hali vaziyetinde üstelik de mecliste böyle yumruklar vesaire uçuşurken siyaset bu mudur Bu nedir? Karşımızdaki dedirten tablolar bunlar. Evet ve şey de yani <gülüyor> birazdan can da bir noktaya değinecek sanıyorum ama ben ondan önce şeyi de söylemek istiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içinde kendi milletvekilleri de yalnız yumrukları değil şeyleri de biat konusunda artık üstün düzeyde şeyler de söylüyorlar mesela işte ...Allah'la aynı konumda göstermeye çalışan... ...bir söylemi de... Var. ...AKP Düzce Milletvekili... Fevai Aslan... ...Allah'ın bütün vasıflarını toplamış bir lider... ...dedi işte... ...bunun için dış mihraklar onun ününü kesmek istediler... ...diye konuşuyordu... ...onun dışında işte eski... ...Bursa Milletvekili... ...pardon eski değil... ...Başbakanımıza dokunmak bile bence ibadettir... ...diyen Hüseyin Şahin'in konuşması var... ...ya da eski D.P. Başkanı... ...Doğru Yol Partisi... ...ya da Demokrat Parti... ...şimdi AKP Genel Başkan Süleyman Soylu... ...ezeli ve ebedi başkanıdır... ...diyor. Bu şekilde... E, ...tüm yollar önce Allah'a... ...sonra Başbakan'a çıkar diyen... ...şarkıcı Doğuş'un... Bun, ...bütün bunları derlemiş olan bir... E, ...Hakan Aksay'ın yazısı vardı. Doğrusu... ...ibret verici bir şeyler söylendi... Ve Recep e, Tayyip Erdoğan benim atamdır diyen başbakan danışmanı Yiğit Bulut da var. Böyle gidiyor. Ee, vahim bir tavuk. Tamam. Evet. Bir de şöyle bir şey var belki ekleyebilirim şimdi. Ee, yani açık gazetede sabahleyin şey de yaptık. E, çeşitli demeçlerden e, başbakan Erdoğan'ın yalnızlık e, içerisinde olduğu izlenimine kapılınabilecek bir Noktaya da değindik. Mesela TÜSİAD'dan gelen ağır sözler vardı. Türkiye markası 4 noktada ağır hasarlı deniyordu TÜSİAD'dan. Onun ardından e, Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller grubundan gelen bir açıklama vardı. Daniel Kompendit'in. Evet tamam. ve e, ondan sonra yüz aydından tarihi bir uyarı niteliğinde bir yetti artık aklama. Ergenekoncularla darbecileri bir arada görmek istiyoruz. Bunları birbirinden ayıramazsınız şeklinde gelen de bir mesaj vardı. Bir tarafı, yani Erganekoncuların da bu süreçten aklanıp çıkabileceği gibi bir durumun da uyarısında bulunuyordu. Yani bunların hepsi bir şekilde şey olarak görülebilir. Erdoğan'ın yalnızlaştığı gibi bir durumu gözler önüne serebilir ama öyle değilmiş. Bu haftanın başında gelen bir haber vardı. Macaristan'dan gelen bir destek vardı Başbakan Erdoğan'a. <gülüyor> Yobik Partisi Genel Başkanı Gabor Vona Gezi Parkı ve 17 Aralık olaylarını yakından takip ettiğini belirtmiş. Yobik Partisi'ni sizinle de oldukça sık tartıştığımız konuda içerisinde de görebiliriz. Güçlü liderliğe sahip Başbakan Erdoğan'ın diğer sorunların üstesinden geldiği gibi bu sorunların da üzerinden üstünden geleceğini düşünüyoruz demiş. Bu ona aşırı milliyetçi Macaristan'daki muhalefet, muhalefet partisi Yobik'in başkanı. Ah Orta Asya ah yani ne diyeyim yani Orta Asya Kurvan Birliği e, yani zaten 19. yüzyılın sonundan beri biz hayaldi gerçek oldu galiba ondan sonra burada çok e, çok acıklı yani tabii yani Yobik e, herhangi bir şekilde ucundan kıyısından hani insana e, bir şey tebrik ediyorsa burada. Bu başlı başına bir hakaret gibi bir şey aslında. Demiş ki unutmayınız ki bizler Atilla'nın torunlarıyız. Atilla'nın torunları hiç kimseden korkmaz. İnandığımız değerler uğruna Macaristan'ın geleceği için gece gündüz çalışmak durumundayız demiş. Şimdi araştırmacılar bir de bir komplogeni çıkaracaklar. Orta Asya çökenlilerde son tepki etken olan bir komplogeni vardır. Bu, yani komplolara bayılır ve inanır ve dünyayı sadece bu şekilde görür. Komploların gözlüğünden diye herhalde o ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü Yobik'in tabii burada çok hoşuna giden Ee, ve aslında Yobik e, son derecede bir böyle şey tarafı var yani xenofobik e, tutup da bir Müslüman böyle devlet böyle bağrına basması hareketi yani Müslüman derken burada şey kastediyorum e, Yobik'in e, kafasında AKP e, ve dolayısıyla Türkiye bir Müslüman devlet ve işte onun yöneticisi falan gibi bir şey yani hani bu durumda e, bunun tabi, tabi İsrail'den başladı. One minute çok mutlu etmişti Yubik'i kendilerinin antisemitizminden dolayı olayı tamamen o pencereden algıladılar ve ondan beri zaten bir şefkatleri var Çünkü Yobik'in ilk yıllarında işte bir akıl karışıklığı vardı. Şimdi ne yapacağız yani bu Türkiye'ye karşı ya işte e, Avrupa Birliği'ne karşılar zaten Avrupa Birliği'nin genişlemesi vesaire. Ve o dönemler Türkiye'den nefret ediyorlardı. Sonradan işte bu böyle bir e, şey metamorfoz şeklinde bir Türkiye aşkı yaşıyorlar Erdoğan'dan dolayı. Evet. Kale Efendim? diyorlar. Kale, kale diyor ona. Türkiye son kaledir bu kalenin düşmemesi gerekir. Bunun için ne yap gerekiyorsa yapılmalıdır diyor. Vallahi işte yani Yiğit Bulut'tan sonra dalışma olarak bir de Yobik'ten biri gelirse bilemeyeceğim yani. Olabilir yani bunu, bunu da beklerim. Ama mevcut <gülüyor> danışmanları da yani mesela çok şey de var büyük yapalamalar da var. Ekrem Dumanlı mesela yazmıştı zaman gazetesinde parti değiştirenler de eskiden bambaşka şeyler söylerken Evet. mesela Süleyman Soylu bir örnek yolsuzluğun içine batmış bu hükümeti oyun dışı bırakacağız içleri güçleri milletin dinini istismar etmek diye konuşurken 2009'da sonra birdenbire Türkiye'nin ilelebet ezeli ve ebedi başkanıdır diye aslında bir de e, redundancy de var ilelebet ve ebedi fazladan olmuş neyse eee e, Numan Kurtulmuş da eski saadet fazilet ve halkın sesi partilerinden sonra şimdi gelince önce AKP'liler Harun olmaya geldiler ama yoldan çıkıp Karun oldular demişti hatta e, biz AKP gibi firavunlaşmayacağız bizim hırsımız olmayacak Erdoğan gibi Amerika'nın ve İsrail'in vagonu olmayacağız dedikten sonra şimdi bambaşka şeyler söylüyor Yani böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Hiçbir şeyin dilin kemiği yok hakikaten. Dilin kemiği yok. Fakat bir anlamda çıkarın bir rotası var belli ki. Yani evet, işte insanlar siyasi ihbal gördükçe eğilip bükülmekte, şekilden şekilde girmekte beis görmüyorlar. Demek ki bunu da kaldırabilen bir kitle var ki eee bu insanlarda hani e, bütün bu söylem eee zigzak da, da diyemiceyim artık dön dön fır dönüşlerine rağmen bir şekilde siyasetin en tepesinde kendilerini yer bulabiliyorlar. E, bu yani sırf bu da değil. Yani müthiş aslında işte bu hep rantlardan vesaire bahsediyoruz. Geri dönüşü olmayan şekilde şimdi e, müthiş zenginlikler elde ediliyor. E, bu zenginliklerin e, hesabını e, kimlerden nasıl çalınarak hangi rantlarla Ne, ne olduğunu bir kere ortaya çıktıktan sonra hesabını sorabilmeniz hele Türkiye'nin bu haline bakarsanız çok zor. Bir daha o adaleti nasıl Şimdi geçmişle e, değil hesaplaşmak, geçmişte Türkiye'ye bütün hani geçmiş günahlarına baktığımızda hiçbir şeyin hesabını vermişti Hiçbir tek tane olayın Minicik bir olayın da hesabını vermiş değil gerçekten bir e, yüzleşme yaşamış değil. Bunun, buna karşılık işte e, sürekli yine halkalar ekleniyor Biz utanç tarihine insan hakları ihlallerinde baktığımızda ama öte yandan yani e, bir de böyle işin bu tarafı var. Kentsel dönüşinde mağdur edilenlerden tutun, e, işte e, bu şeyde insanların e, kentte bozulan yaşam kalitelerine e, bütün bu rant e, çarkıyla. Bu insanların bugün böyle yarın öyle kim bilir öteki gün nasıl konuşacaklar ben ondan korkuyorum. Türkiye'nin önündeki büyük sorunlar işte bu hani niye Pew'un araştırmasından vesaire bahsediyoruz aslında. Türkiye'yi gelecekte bekleyen fay e, hatlarından, deprem olasılığından birazcık da ben vurmak için. E, i̇şte bu Suriye meselesi yani Suriye'nin Suriye'deki savaş bitmeyecek. Mezhepsel bir ton var ortada Ortadoğunun geneline baktığımızda. E, bütün dünyada din e, eksenli çatışmalar artıyor. E, bu verileri yan yana koyduğumuzda e, Türkiye'nin haritasına e, özellikle ben e, o, bu aralar karşıma alıp bakıyorum. Yani Türkiye coğrafyasının mezhepsel haritasına baktığınızda müthiş e, çatışmalara gebe bir e, tablo çıkıyor ortaya. Biz aslında iyi günler yaşıyoruz şu anda. Ee, ama e, işte Kürt sorunu işte zaten derin dondurucuda şu an duran arada bir böyle çözülme emareleri gösteren e, bir halde yani şu an çatışmasızlık vesaire hani biz bu süreci ben kendimi eleştirmiyorum kendimi tutuyorum ama e, belki de iyilik de yapmıyoruz çünkü var olan şey bir barış süreci aslında demek e, demeye bin şahit ister ortada sadece iki tane güçlü liderin anlık şu anlık birbirlerine dokunmaması hali var. Buna barış süreci diyemeyiz. Hiç doğru düzgün bir altyapısı, bir toplumsal hazırlığı tam tersi. Toplumda da var olan barış isteğini belki de yok edecek derecede bir fitursuzlukla yürüyor bu önümüzde geç, geçtiğimiz aylara vesaire baktığımızda. Toplumlar arası toplumdaki farklı kesimler arası bir köprü kurma bir e, e, yakınlaşma e, hakikaten var olan barış isteğini hayata geçirmeye yönelik hiçbir çaba yok tersine her şey o kadar böyle e, hiç düşünmeden üzerine sadece siyasi bir meze gibi kullanılıyor ki evet yani bu, hmm. bu barış süreci demişken mesela BDP eş başkanı genel, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçen gün söylediği sözün de bir kez daha hatırlanmasına yarar olabilir. Yani hakimler savcılığa yüksek kurulu düzenlemesiyle ilgili bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerine düşeni yerine getirmesi ve hiç tereddütsüz bir şekilde veto etmesi gerekir dedi. Ayrıca da Paris cinayetleriyle ilgili 3 Fransa'da sakine cansız ve 2 kadın da PKK'nın önde gelen liderlerinden Paris cinayetleriyle ilgili bütün şüpheler başbakanın ve MIT müsteşarının üzerindedir şeklinde konuşmuştu yani böyle bir şey ya şimdi e, Roboski konusuna baktığımızda e, bütün şüpheler gene başbakanın üstünde hadi e, başbakanı geçtim resmi kayıtlara geçen bir e, fail var o da e, genelkurmay başkanı yani resmi kayıtlarda e, bu işte e, a, askeri yüksek yargının ortaya koyduğu bir isim var yani O, o Roboski kararında, takipsiz kararında tamamen bu yani hiç e, lamı cimi olmadan, saklamadan e, Necdet Özel'in adı geçiyor. E, yani orada da bir şey yapılmıyor ki. Evet. Yani bir anlamda işte budur e, zaten sorun. E, ha, hakikaten e, dokunmadığınız zaman bu var olan büyük e, en bölüne netameli noktalara onları böyle bir e, yumak halinde, e, çözümsüzlük yumak halinde bıraktığınız zaman Ee, çok da öyle derin yapılar bilmem nelerden falan bahsetmeye gerek yok yani bu politikanın normal hali. Bir de üstüne üstlük son zamanlardaki atamalara vesaire bu yeni oluşan oyun takımına baktığımızda işte mesela Fatih Kısırga işte bu başbakan müsteşarlarına getirilen e, bir, e, Veli Küçük'le çok samimi konuşmaları olan Paşacım, e, Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı evet, Paşacım gibi e, konuşmaları kayda geçen Bir insan yani şimdi bu insanın başbakanlık müsteşarlığında olması e, diyelim ki böyle bir konuşma olmadı hadi diyelim iyi niyetlerimizle e, o, o zaman yani gene de böyle bir şaibe varken bu görev getiriliyor olması bir, çok büyük soru işareti gelecekte ne planlanıyor? Evet yani. velik küçük deyince de insanın aklına tabii yani yalnız sahili meçhul cinayetle işte Kocaeli ve çevresindeki o şeytan müşkeni denen yerde öldürülen sayısız insan değil. E aynı zamanda da mesela e, Rand Dink davası güldürürken e, kendisini mahkemelerde de gösteren ilk davasında Rand Dink'in öldürülmeden önce ...ve kerinsizle beraber korku salan hatta Hrant Dink'in kendisine de Veliküç'ü e, gördükten sonra büyük bir kaygıya kapılmasına yol açan insandan bahsediyoruz. Şimdi Veliküç'ün yakın kankasının, kankisinin e, şeye getirilmesi... Başbakandaki müsteşarlarına getirilmesi Türkiye'de çok büyük bir e, dönüşümün e, işaretli tehlikeli bir dönüşümün işareti olarak da yorumlanmalıdır herhalde. Bu, bu çok tabii klasik de bir durum. Eski kadrolara ihtiyaç doğuyor. Çünkü elde e, kirli işleri yapacak adam yok. Ve eski kadrolar e, hemen e, tekrardan piyasaya çıkartılıyor. Onlar iyi biliyorlar çünkü bu devleti bu haliyle. E, ve tekrar aynı şeyler yapılmak isteniyorsa, aynı düzen sürdürülmek isteniyorsa kendileri son derece kalifiye elemanlar işte gene Fatih Kasırgan'ın CV'sine baksanızda Susurluk'da işte şeyde Sakarya'da yani Susurluk olaylarının olduğu mıntıkada diyelim 90'larda savcılık ve ondan sonra Cumhuriyet Savcılığı ve ondan sonra Diyarbakır'da genelde 90'larda en işlerin sarpa sardığı dönemlerde Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğünü görüyoruz Ee, şimdi sadece bunlar dahi bir e, kafamızda acaba başka insan mı yoktur Türkiye'de e, bu, bürokratik bu konuma getirilecek diye e, başbakanın en yakınlarından biri olacak insan yok mudur diye de düşünmeden edemiyor insan. E, ve tabii burada işte bu dön dön dön fırdan arkadaşlar da siyasetteki e, şöyle bir durum var. E, yarın öbür gün Kürt sorunu ile ilgili son derece gene 90'ların e, fiilen neredeyse yaşandığı bir hal gelirse ki zaten yani hani Türkiye'nin bir anlamda baktığımızda berbat bir insan hakları sicili var. Hani o daha da irtifa düşerse bu insanlar bunu savunmaz mı? Hangi ülkenin yanında olurlar? Bütün bu köşe yazarları, bütün bu işte Ergenekon'u vahşice savunurken ve aslında oradaki Ergenekon ve Balyoz davalarındaki hukuk ihlallerini de olmasına bir anlamda destek olurken E, bu davaları şaibe düşmesine destek olan insanlar şimdi Aa, biz böyle dememiştik, öyle demiştik de bilmem ne de gakkıdı kukkıdı diye olayla eviriyorlar, çeviriyorlar. E, ve e, bütün davayı itibarsızlaştırıyorlar ve işte Veli Küçük mesela ilgili bir kitap raflarda, Hanefi ile Avcı ile ilgili kitaplar raflardaydı. Bu insanlar e, birdenbire tekrar kahraman olarak Ee, doğru suçlardan yargılanmaları gerekiyordu şöyleydi böyleydi hani böyle bir şey olsa içim yanmayacak orada haklılık payı olur veya şu şu suçları işlemişlerdi asıl bunlardan yargılarsınlar diye e, ciddi bir hukuk savaşı başlatılsa burada çok doğru bir şey yapılmış olur. Ama yapılan bu değil. Evet. Yok af gelsin, yok efendim bilmem ne olsun. Sanki bu insanlar e, sütten çıkmış ak kaşık, Türkiye hiçbir şeyler yaşamadı, darbeler marbeler olmadı, muhturalar verilmedi. Birden böyle bir şey oldu, e, haller oldu. Evet galiba bu Yüz Aydın'ın imzaladığı yeter artık aklama, ergenekoncuları da yolsuzlukları da aklama çağrısının tam olarak niteliği de bu, önemli de bu, bu, bu korkunun üzerinde. Evet aynen böyle ve yani Türkiye tabii ki yani az bir kere çok e, kelime kavram olarak çok ağır bir e, laf e, tutup da e, bir şekilde bunu e, mesela e, bahsettiğimiz e, kirli işlere karıştığı konusunda çok ciddi şahibeler olan insanlara e, bu şemsi sunduğunuz zaman bu koruma kalkanını sunduğunuz zaman bir daha kesinlikle ipin ucunu tutamazsınız. Sadece onlar için değil onlar için Ve onların e, şeyleri e, mağdurları için adaletin yerini bulması ilk Türkiye'de bundan sonra da ortaya çıkacak failler ve e, onların mağdurları için de adaleti sağlayamazsınız. Eğer ki bundan sonra bu konuda böyle işte yeniden yargılamalar aflar bilmemlerde bol keserini atıp tutan hiçbir hukuk bilgisi olmayan insanlar bir de, bir de bunu düşünsünler bu vebali üstlerini alabiliyorlar mı? Evet galiba Suriye'de evet, bitirdik ağır, ama ağır, çok ağır, ağır. ağır bir ortamdayız yani. Hiçbir yalnız değiliz. Bütün dünya batıyor. Evet Allah'tan. Bel tersman evet. raporunda öyle diyor zaten. Evet, her yerde tehlikeli. Evet. <gülüyor> evet. Ama unutmayalım ki hepimiz Atilla'nın torunlarıyız. Buradan da. Hayır Can, yanlış o. Evet Alp Arslan'ın aslında Bütün dünya yanlış... yok olacak göreceğiz yani. Evet. Yo, evet. Yobik yanlış söylüyor. Atilla değil Alp Arslan olacak. Teşekkürler. Görüşmek Ve üzere. son şunu söyleyecektim bir cümle. benim de Markus talebim yani bir Macaristan bir Türkiye yani hayatım boyunca gelenek. <gülüyor> Neyse tamam. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek <gülüyor> üzere teşekkür Seyyare.